Haftanın ilk gününden herkese günaydın. İstanbul'dan Remzi Aslan'ın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Kısaca TRT bandrolü artık sadece radyo ve TV alıcısı olan telefonlardan alınmayacak, internete bağlanan tüm cihazlardan alınacak. Cihazlarda dahili radyo TV alıcısı olmasa da internet üzerinden radyo ve TV hizmeti alınabildiği için böyle bir uygulama değişikliğine gidildiği açıklandı. Yenilenen TRT bandrolü, Peki neler getirecek? Yayınlanan yürürlüğe giren kanunla internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo-televizyon yayınlarını alabilen cep telefonları da bandrol ücretine tabi hale geldi. Kısaca web tarayıcısı ve internete erişme yeteneği olan her telefondan daha fazla vergi alınacak. Zaten yeterince vergi ödemiyor musunuz diyor Aslan bu kampanyasında. Bir süredir devam eden ve her geçen gün imzacı sayısı artan bir kampanyayla devam edelim. Yine internetle ilgili internet kotalarının kalkmasını talep ediyordu bu kampanya ve 230 bini aşkın kişi tarafından imzalandı. İnternet servis sağlayıcılarının adil kullanım kotası veya adil kullanım noktası olarak adlandırdıkları aylık kota uygulamasının gereksiz bir uygulama olduğunu ve bu uygulamanın biz internet kullanıcıları açısından hiçbir olumlu işlevinin bulunmadığını biliyoruz diyor kampanyacı ve şöyle devam ediyor. Takılan adil isminin aksine interneti tamamen biz internet kullanıcılarının aleyhinde adil olmayan bir platform haline dönüştüren bu uygulamanın tek amacı var olmayan bir değer yaratıp bu olmayan değerin bizlere satılarak kazanç elde edilmesi olduğunun farkındayız. Bu var olmayan değer internetin aylık olarak kısıtlanması sonucu ortaya çıkartılan gigabyte algısıdır. Perakende elektrik satış şirketlerinin kilowatt saat başına elektrik satmasını, doğalgaz dağıtım şirketlerinin metreküp başına doğalgaz satışı yapmasını taklit eden internet servis sağlayıcıları da gigabyte'ına göre internet satmaktadır. Ancak gigabyte tükenen ve servis sağlayıcılarının üretmesi veya temin etmesi gereken bir değer değildir. Dijital televizyon platformlarının sundukları hizmetle İnternet servis sağlayıcılarının sundukları hizmet arasında büyük benzerlik vardır. Fakat büyük bir fark haricinde dijital televizyon platformları ay içerisinde belli bir süre sonra televizyon izleme hakkınız 360p kalitesine düşürülmüştür. Televizyonunuzu ay sonuna kadar bu kalitede izleyeceksiniz demez. Halbuki uydu üzerinden günde 5 saat HD yayın izlemek yaklaşık 20 GB'lık bir veri akışı demektir. Ve bu şekilde 5 günün sonunda 100 GB'lık bir internet kotası dolmuş olacaktır. Aynı şey internet üzerinden hizmet veren IPTV için de söz konusudur. İnternet servis sağlayıcılarının elinde olan bu hizmet alanında olması gerektiği gibi yani dijital televizyon platformlarının yaptığı şekilde davranılır ve herhangi bir kota uygulaması kimsenin aklının ucundan dahi geçmez. Sıradan internete kota uygulanırken yine internet üzerinden çalışan ve normal bir internet kullanıcısının sebep olacağı trafiğin kat ve kat fazlasını sebep olan IPTV'den neden kota uygulanmadığı sorulunca, internet servis sağlayıcıları yurt dışına açılan trafiğin masraflı olduğu yalanına sığınırlar. Bu yalan iki açıdan tutarsızdır. Birincisi, buna göre sıradan internetin yurt içi trafik bazında kotaya tabi olmaması gerekir. Fakat bu söz konusu değildir. Çünkü zaten internete kota uygularken başvurdukları bahane, trafiğin yurt içinde sözde adil olarak paylaşımının sağlanmasıdır. İkinci tutarsızlık ise yurt dışı trafik masraflarının sakız parası olması gerçeğinden ileri gelir. 100 GB'lık bir yurtdışı trafiği için servis sağlayıcısının edeceği masraf maksimum 2 liradır. Yani ayda 80 lira olan 100 GB'la kısıtladıkları bir kullanıcı bu anlamda en fazla 2 liralık bir masrafa neden olabilir. Bu masrafsa ise yurtdışındaki sağlayıcılarla yapılan anlaşmalardan ileri gelir. Yurt içinde ise masraf durumu daha basit ve belirgindir. Yurt içindeki trafiğin yüksek olup olmaması yapılacak masraf açısından kayda değer bir etki teşkil etmez. Uçta kalmış ülkeler dışında, Bulgaristan'dan İngiltere'ye, oradan Kanada'ya ve Kore'ye kadar hiçbir ülkede örneği bulunmayan bu aylık kota uygulaması sonlandırılarak biz internet kullanıcılarının ödediği paranın karşılığı olan internet kullanım hakkımızın elimizden alınması haksızlığından vazgeçilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki bütün internet kullanıcılarının ortak derdi olan bu yanlış ve haksız uygulamanın sona erdirilmesi için bir internet kullanıcısı olarak senin de desteğini bekliyoruz deniyor bu kampanyada. Sırada Nuri Can'ın kampanyası var. Diyor ki kendisi Nuri Can, hocalar aynı, soru stilleri aynı, eğitim seviyesi aynı. Yeni giren öğrenciler gitgide daha düşük puanlarla yerleşiyor okula. Ama geçme notu yükseliyor ve bütünleme sınavları da üstüne üstlük kaldırılıyor. Bazı hocalarımız her yıl 5-6 öğrenciyi geçiriyorsa takip edeceksin hocalarını. Neden kalıyor bu öğrenciler takip edeceksin? Öğrenci ilk dersi aldığında geçememiş olabilir. Belki öğrenci çalışmamıştır. İkinci seferinde devamsızlık yapmış olsun. Üçüncü seferinde de geçemiyorsa hocalarımızın gelişi güzel ders anlatmaları ve her incik boncukla puan kırmaları yüzünden derslerden kalan öğrenci ümidini bütünleme sınavlarına saklıyordu ki onu da kaldırdılar. Yaz okulu var diyen kişiler olabilir elbette ama hiç düşündünüz mü? Bu öğrencilerin yaz okulu masraflarını karşılayabilecek maddi gücü var mı? Üniversitemizde bütün suç öğrencinindir ve okul ne diyorsa kabul edilmelidir psikolojisi baskın şekilde uygulanıyor. Sen de maddi yönden sıkıntı çekenlerdensen, sen de hocaların gaddarlığına maruz kaldıysan, sen de düşük notlarla yarı yolda kaldıysan, hadi sen de destek ol, bütünleme sınavları geri gelsin. Paylaşalım ve okulumuzu zamanında bitirip ailelerimize maddi açıdan sıkıntı çektirmeyelim diyor Can bu başlatmış olduğu kampanyasında. Ve geldik son haberimize yine Avustralya'ya uzanıyoruz ta okyanusun ötesine kampanyanın sahibi ise Jane Gilmore. Ülkede her geçen gün yasa dışı yollardan üretilmeye devam eden Greyhound türü köpeklere dikkat çekiyor Gilmore. Son olarak özel bir komisyon tarafından açıklanan 50 bine yakın köpeğin yasa dışı olarak üretildiği bilgisini de paylaşmış kampanyacı. Burada yetkililerden bu yasa dışı köpek üretiminin önüne geçirilmesini istiyor Jill Moore. Ve bu durumun özellikle köpekler için çok ağır sonuçları olduğuna dikkat çekiyor. Kısa sürede 10 bine yakında kişi imzalarıyla destek vermiş bu kampanyaya. Yani Avustralya'da bu konuda çok duyarlı insan var. Ve bakalım... Bu kampanyada diğer kampanyalar gibi nasıl sonuçlanacak, başarıya ulaşacak mı, Jill Moore'ın istediği değişim gerçekleşecek mi?